Ey akıllı divaneler neler yalpalıyor mestaneler neler kavruluyor kestaneler neler sorun bana aşk ne imiş Ey akıllı divaneler neler yalpalıyor mestaneler neler kavruluyor kestaneler neler sorun bana aşk ne imiş Aşksız olur her şey tatsız kuşlar uçağı kanatsız natsız saki duruyor çanaksız sorun bana aşk ne imiş Aşksız olur her şey tatsız kuşlar uçamaz kanatsız saki duruyor çanaksız sorun bana aşk ne imiş Merdaneler merdaneler aşkta vardır neler neler bilmeyenler bana güler sorun bana aşk ne imiş Merdaneler merdaneler aşkta vardır neler neler bilmeyenler bana güler sorun bana aşk ne imiş bir nice hamle edelim iş bu fenadan gidelim aşkla ölçülmez bedelim sorun bana aşk neymiş Bir nice hamle edelim iş bu fenadan gidelim aşkla ölçülmez bedelim sorun bana aşk neymiş Gel gir muhabbet yoluna bakma sağına soluna Laf atarlar aşıklara sorun bana aşk neymiş Gel gir muhabbet yoluna bakma sağına soluna Laf atarlar aşıklara sorun bana aşk neymiş Mağrur olmadı aklına akıllı inanmaz aşka Haydi bugün şu Yunus'a iyi sorun aşk neymiş Mağrur olur da aklına akıllı inanmaz aşka haydi bugün buyunuz iyi sorun aşk ne imiş merdaneler merdaneler aşkta vardır neler neler bilmeyenler bana güler sorun bana aşk ne imiş aşksız olur her şey tatsız kuşlar uçamaz kanatsız saki duruyor çanaksız sorun bana aşk ne imiş Ey akıllı divaneler yalpalıyor mestaneler kavruluyor kestaneler sorun bana aşk ne imiş bir nice hamle idi delim iş bu fenadan gidelim aşkla ölçülmez bedelim sorun bana aşk ne imiş gel gir muhabbet yoluna bakma sağına soluna lafatarlar aşıklara sorun bana aşk ne imiş Mağrur olur da aklına, akıllı inanmaz aşka Haydi bugün bu Yunus'a iyi, sorun aşk neymiş